Kardeşlerim, muazzaz müminler. Kur'an-ı Hakim bütün zamanların, bütün mekanların kitabıdır. Batılların ya da başka uygarlık sahiplerinin vaat ettikleri fakat bir türlü gerçekleştiremedikleri saadet ve selamet şeklini sadece Kur'an-ı Hakim vaat eder ve gerçekleştirir. İnsanları içinde oldukları, yaşadıkları cehennemden cehennem gibi hayattan sadece o Kur'an'ı Hakim çekip alabilir. Allah'ın kurtarıcı buyruklarıdır. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Onun için bütün bir insanlığa topyekün, tefrikaya düşmeden ehli imana, habl metin olan kitabına sarılmayı emreder, bunu telkin eder. Kur'an-ı Hakim'i hangi zamanda, hangi mevsimde okursanız Acınıza, ızdırabınıza tesliye olur, sizi teskin eder Cenab-ı Hakk'ın ayetleri Hz. Sümeyye'yi, Ammar'ı, Yasir'i tesliye eder Mekke'de dayanamıyorlar, sıkıntılar, belalar, aşamıyorlar artık Allah demek yasak Mekke'de Onlara Musa'dan bahseder Aleyhisselam Başka peygamberlerden bahseder Gençlerden, delikanlılardan bahseder ashab Kehf'ten bahseder نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ bil <gülüyor> بِالْحَقُ İncil'in anlatımıyla değil Allah'ın anlatımıyla Peygamber aleyhissalatu vesselamın lisanıyla dinleyin Bu dava sadece Ammar'ın, Yasir'in, Sümeyye'nin davası değil Nasıl onlar çok çetin, ağır bir imtihanın içinde Sizden önce de bu imtihanı, bu belayı Belki onlar katıyla yaşayanlar oldular ama yıkılmadılar ayakta kaldılar. Dolayısıyla onları imtihan eden Allah azze ve celle şimdi sizleri o imtihana muhatap kılmıştır. Ve yumihissallahu'llezine amanu ve yemhakel kafirin. Sonunda Ebu Cehil'lerin, Ebu Leheb'lerin helak oluşu var fakat Muazzez müminlerin Hakiki müminlerin Marka Müslümanlarından da ayrılışı var Bu imtihanın içinde Sabredeceksiniz Ammar'a Yasir'e Asabu ı Kehf'le Onları ayakta kalmaya davet ediyor Bu sure Kehf suresi Asabu ı innehum İnnehum fityetuna amenu birabbihim Rablerine iman eden bir avuç delikanlılar Nasıl Sümeyye'ye Ammar'a örnek oldularsa Suriye'de elleri kelepçeli babalarının gözleri önünde ırzlarına geçilen iffetleri kirletilen Müslüman kızların da ayakta kalması ashabı Kehf'le olacak onunla dayanacaklar. 17'sinde 18'inde adı Zeynep, adı Sümeyye, adı Fatıma. Biz Hazreti Muhammed'in hayatını istiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Mısır sokaklarında Amr bin As'ın fethettiği Mısır'da Hazreti Kur'an'ın ayetlerinin tatbik edilmesini istiyoruz diye zindanlara, fahişelerin, fuhuş tüccarlarının, esharcıların arasına konan 18'indeki genç kızlar da şimdi asabı ı keyf ile Onları okuyarak, onların hayatlarıyla ayakta kalacaklar. Warabatna ala kullubim izkamu fakalu rabuna, Rabbu semaati wal-ard. Nasıl onlar? Allah'a iman ediyorlar diye. Yaşadıkları şehrin sokaklarında Allah'ın ayetleri uygulansın, bunu istediler, arzuladılar diye tuttular ellerine kelepçe vurdular yedi tane delikanlıyı Kral Dokyanus'un huzuruna çıkardılar şimdi buradasınız dediler Allah'tan vazgeçin dediler onun ayetlerini uygulama isteğinden imtina edin dediler onlar ayağa kalktılar bir tarafta dar ağaçları, karşı tarafta Allah'ın cenneti. Warabat na ala kullu bihim iz kamu faqalu Rabbuna Rabbu səmavatı ve alaž. Lan ve min ilahan Allah'tan başka Allah kabul etmeyiz dediler. Yer ve göklerin sahibidir bizim Allah'ımız dediler. Bir avuçlar. Ama dünyaya meydan okuyorlar. Onlara acımayın. Onlar zavallı değil, Allah'ın cenneti onları bekliyor. Kefenlerini giymiş, bembeyaz elbiselerle fahişe kadınların arasına, esarcıların arasına konan 18'inde Mısır'da Hazreti Muhammed'in öğrencilerine acımayın, Allah cennetine bekliyor onları. O zalimler, Ebu Leheb'ler, onların soyunda gidenler, ümmetin kanını emenler, onlar bunun hesabını nasıl verecekler? Onlar kahramanlar. Kur'an hakim her zamana, her zemine konuşur kardeşlerim. Arakan'a konuşur. Urumçı'ya konuşur. Doğu Türkistan'a konuşur. Kızını alıp Doğu Türkistan'dan, Sincan'dan, Pekin'de sattılar Müslüman kadınların babaların kızlarını, o annelere konuşur, o babalara konuşur, şehit ettikleri çocuklarının kurşun paralarını gelip onlardan aldılar, onlara konuşur, ashab-ı kehf olurlar. ''Tankların önüne geçerler, Gazze'de yedi yaşındalar, ellerindeki sapan taşlarıyla tanklara meydan okurlar.'' ''Ve ala kulubihim izqamu, Fakalu fekâlû rabbuna rabbus semâvâti vel Çıktılar Dokyanus'un meclisinden. Size üç gün müsaade dedi. Eğer aklınızı başınıza alırsanız onun ifadesi sizi affederim. Bu hayatın bu toplumun içine dönersiniz. Vazgeçin Allah'tan, vazgeçin cennet arzusundan. Terkinle bulundular, akıl hocalarıyla şu kadar konuştular, çıktılar dışarıya, işlerinden birisi ve ide antezel tuhumu ne illallah. Madem ki bunlar sizi küfre davet ediyorlar, madem ki bu hayattan. Allah'tan başka ibadet ettiklerinden uzaklaştınız. O halde fe'u il-lkhevi yenşur <gülüyor> lekum rabbukum rahmeti mağaralara gidin, dağların arasına gidin. Allah rahmetiyle sizin dünyanıza genişlikler verecek. Şehirden ayrıldılar. Meyhaneleri, gece kulüplerini, içki sofralarını arkada bıraktılar, bir avuç delikanlı daha gittiler, mağaraya gittiler, buz gibi duvarlar, zemheri geceler, onun içerisinde ruhları okyanus kadar, kalpleri okyanus kadar, Allah Azze ve Celle onların dünyasına rahmetiyle bir genişlik getiriyor. يَنْشُرُ Rabbukum رَبُّكُمْ مِنْ Kur'an-ı Hakim, Osa bu kehfle Mekke'ye diyor ki Ammara Yasir'e emrediyor ki er siz de bu delikanlılar gibi Mekke sokaklarında zalimlerin meclislerinde onların huzurunda ayağa kalkıp Rabbuna Rabbü semavatı vel ard bizi ne tanklar ne toplar ne füzeler durdurabilir işte Rabbimizin cenneti diyebilirseniz Zindanlarda bile Allah sizin yüreğinize genişlik verecek. O kız kardeşlerimiz Mısır zindanlarından mektup yayınlamışlar. Biz gece yarılarında yıldızlar ortaya çıktığında, gardiyanlar odalarına gittiğinde, insanlar yorganları üzerlerine aldığında seccademizi severiz, Allahu ekber deriz. Biz geldik ya Rabbi deriz. Dua dua ona iltica ederiz. Hz. Yunus'u balığın karnında koruyan, İbrahim'i ateşte yakmayan kainatın sahibine iltica ederiz. Allah Azze ve Celle katından rahmetini gönderiyor. Sana da bana da diyor ki, eğer onlar gibi yaşarsan senin hayatına da rahmet gelecek, genişlik gelecek. Birileri saraylarda yaşayacak, birilerinin villaları olacak. Kapılarında şu kadar hizmetçileri olacak, dönecekler etrafında, her şey olacak onların evinde, sadece secdeleri olmayacak, sadece rüküleri olmayacak onların fakat evlerinde huzur olmayacak. Evlerinde bereket, evlerinde afiyet olmayacak. Çünkü onlar ve aradan fe inne zanka. Kainatın sahibi buyurdu ki: Kim benim zikrimden, kim Kur'an-ı Hakim'den yüz çevirirse onun için dünyada bir darlık olacak, sıkıntı olacak, dar bir maişet olacak onun hayatında. Yani buyuruyor ki, Kelam-ı sahibi, ey Müslüman, eğer sen 10 yaşındaki kızına, 15'inde, ona Allah'ın tesettür emrini ulaştırmazsan, onu tebliğ etmezsen, baba olarak vazifeni yerine getirmezsen, ve men a'radan zikri, kim Kur'an'ın ayetlerinden yüz çevirirse, hangi baba istinkâf ederse, ona dünyada öyle bir hayat, öyle bir sıkıntı veririz ki, akşam beş olduğunda, bütün kızlar, müteseddire kızlar, yollarını tutarlar, eve gelirler. Tesettürü, Fatıma'yı, Hazreti Muhammed'i anlatmadığın kızı, meyhanelerde, gece kulüplerinde, Denizi kenarlarında ararsın sabahlara kadar. Nerede eser aldı, nereye yığıldı, nerede kayboldu, nerede iffetini kirlettiler. Ve men arazan zikri fe inne lahu ma'isatan Saraylar var, göktelenenler var. Onların içerisinde bahçelerde daralan yürekler var, boğazdan atlayanlar var. Yakalıyorlar zaman zaman ellerinde kelepçe o ay yaşları dizi oyuncularını götürüyorlar. Hakimin karşısına çıkınca diyorlar ki sadece biz söz almıyoruz ki. Sadece eser alan bizler değil. Bizim dünyamız hep böyle. Onların belki dizilerde rolleri var. Belki arabaları var, yatları var, katları var. Fakat yürekleri, dünyaları paramparça olmuş. ''O halde ey Müslüman sen Mısır zindanlarındaki Zeyneplere, Fatımalara acıma, mağaradaki ashab-ı keyfe, onların yüreklerine rahmetiyle muamele eden, okyanus gibi yapan mağarayı, Yunus'u balığın karnında yaşatan, İbrahim'i ateşte yakmayan Allah Azze ve Celle onlara da edecek onlara da merhametiyle muamele edecek.'' Bir dünyada yaşıyoruz kardeşlerim Bir tarafta gece kulüpleri var Bir tarafta Allah'a isyan edenler var onlar sizi farklı bir aleme davet ediyor, faiz diyorlar, kumar diyorlar. Şunları yapmazsanız ayakta kalamazsınız, ticaretiniz felakete, helakete sürüklenir diyorlar. Karşınıza çıkıyorlar, engel var diyorlar. Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Hakim'in talimatlarını siz bu asırda bu zamanda uygulayamazsınız diyorlar. Siz de Kur'an'ı okuyorsunuz ya kelam-ı kadimi, o her zamanda, her zeminde sizin ufkunuzu tayin edecek, o ufukta size Hazreti Muhammed'i gösterecek sallallahu aleyhi ve sellem. ashab Kehf'in arkadaşları olacaksınız, belki iki odalı bir evdesiniz, her gün sofranızda ekmek olacak, soğan olacak, fakat sarayda yaşayanlardan daha müreffeh, bir hayatın içinde olacaksınız. Çünkü siz kelamı kadime iman ettiniz. Onlar gecenin ikisinde krize girecekler. Alacaklar onları hastane hastane dolaştıracaklar. Sizin de acılarınız, sizin de sizin de ızdıraplarınız olacak. Siz de abdest alacaksınız, seccadenizi sereceksiniz. Allahu ekber ben geldim ya Rabbi diyeceksiniz. İşte Kur'an hakimi Manasını bilseniz de, bilmeseniz de, sıkıntınız, derdiniz, meşakkatiniz ne? Onun için alın, okuyun. Mısır'da da okuyun, Halep'te de okuyun, Hamada da okuyun, evinizde de okuyun, iş yerinde de okuyun. Çünkü ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahme. Allah Azze ve Celle o kitabı senin adına şifa ve rahmet menbaa olarak indirmiştir.